الحمد لله الذي هدانا لهذا، فما كنا نهتدى لولا هداه الله ما توفين قيوع الصوم بالله. لقد جاء رسول ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، الله مصلّي على سيدنا. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، الله مصلّي على سيدنا محمد وعلى على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، الله مصلّي على سيدنا محمد وعلى علي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadece Allah'ın Azim Allah'ın fayına Ve Defaat Ömrümüzün Kalan kısmını Da İlim meclislerinde ve zikir meclislerinde geçirmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Amin. Engellerimizi izale eylesin. Amin. Amin. Yardımcılarımızı ziyade eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. İlimsiz amel olmaz. Mamukaz Ali Hazretlerinin Eyüvel Veled Risalesinden ders yapıyoruz. Bir derste belki de hepsini okurum diye hesap ettiydim. Fakat tabi Hadimi Hazretlerinin şerhi de e, elime geçti. Şerhten de ila, ve, izahlar yapılıyor. Bu sefer Şerhsiz de doğru anlaşılmıyor, şerhten ilaveler de yapılınca biraz birkaç haftalarda alacağa benziyor, itikat derslerine başlayana kadar inşallah. Ama mühim olan yolda bulunmak, ne yapacağını bilmek, önünde bir hedefi olmak, amele teşvik eden bu dersler bizlerin inşallah ahirete çok ile gitmemize vesile olacak helice bir boş gitmememize, müflis olmamamıza, ahirette iflas etmememize vesile olacak. Onun için bu kadar meşgale, alakalar, fuzuli, Allahu Teala'dan gayri, rızasını tahsilden gayri, ahiret derdinden gayri ne işlerle uğraşıyoruz? Yani haddi hesabı yok. Bu zaman öyle bir kargaşa zaman. Ama insan bari bir mübarek cuma gecesinde e, haftada bir kere de olsa Hatta her gece olması lazım. Her gün olması lazım. Sahabe-i kiram yani beş vakit namazdan sonra ders halkaları kurardılar. Mutlaka her gün ders halkalarında bulunurdular. Zikir halkalarında. Ama bari bir mübarek cuma gecesinde şu cehennem gibi kaynayan ortalıktan kendimizi bir ilim meclisine, bir cennet bahçesine atıyoruz elhamdülillah. Çünkü idâ bir yâdül cenneti fârtaû. Hadis-i şerif sahih yani. Cennet bahçelerine uğrarsanız istifade edin. Dünyada cennet var mıdır sorana? Vardır. Neresidir? mecalis ilmi, ayet hadis okunan ilim meclisleridir. Ve hilek zikri, zikir halkaleridir. Yani hadb-i şerif okunan tabii halka ile zikir bizde nakşidarı günde, hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb-ı hadb ı Geri kalan tarikatlerde ı hadb Kadiride, Rifaiide, Cehri, Halakade oluyorlar. Hepsi haktırlar. Delilleri vardır hepsinin. E, i̇lim meclisi böyle yerlerdir, bu gibi yerlerdir. E, cenneti bulduk mu, buradan istifade edelim. Mutlaka, bazı 15 gün geçse, bir ay geçse, bir de bakarsın sohbetsiz kalmışsın. İşte tabii radyodan dinliyorum, internetten dinliyorum diyenler çok oluyor. Tesir Mevla'dandır. Dinlesinler tabii ki. ilmin eksikliği olmaz. Her fırsatta dinlensin. Ama Allah için adım atmak, Allah için Celle Celal benzin yakmak, Allah için Celle Celaluhu, efendim yola girmek, işte efendim ona göre düzeninde bozuluyor. Peki yemeğindir, çayındır, meyvandır. Bu tam akşam saatidir şimdi. Bazıları da uzaktan geliyorlar yetişmek için. Burada bir zahmet de vardır. Ya, bu zahmetler e, e, allah Teala Hazretleri'nin özel teveccühüne, nazarına, rahmetine, mağfiretine Cuma gecesinde beratine vesile oluyor. 13'ün tabii ki yani e, düğmeyi, tabii şimdi düğmeyi çevirmek de mesele. Yani şu anda radyodan, şuradan, buradan, internetten bu veriliyor. Görüntülü de veriliyor. E, uzakta olan gelemeyen de istifade etsin, edecek. Ne yapalım? Bu zaman öyle zaman e, biz de bunu hayra kullanalım, aletler kullanılıyor. Ama tabii ki e, ilim meclisine sizin gelmeniz talebelik niyet edelim dedim. Bundan sonra biz ne niyet ettik? Derse niyet ettik. Bundan sonra işte hoca vaaz ediyor, şöyle konuşuyor, böyle konuşuyorlar bıraktık. Bundan sonra ölünceye kadar derse niyet ettik biz. Yani siz de talebe niyetine geliyorsunuz. Onun için ben de sizin isteğinize göre, beklentinize göre konuşmalar yapamayabilirim dedim. Eskisi gibi hesaplar yapmayın dedim size. Yani e, güldürmüyor artık, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Böyle e, biz e, milletin efendim gülmesi için zaten sohbet etmiyorduk ama... ...bazıları sadece o gülmeleri alıyorlardı. E ondan da faydalanan olur. Ama biz burayı artık ilim meclisine çeviriyoruz. Ders halkalarına çevirdik burayı. Buraya gelenler talebeliğe niyet etsinler. Vaaz dinleme değil, talebeliğe niyet edecek. Bak eyyüel veletten başladık. Bundan sonra akide-i tahaviye, Selefi Salih'in... ...yani ilmi kelam münazaralarına girmeyen... ...halis itikad dersleri yapacağız... İnşallah ondan sonra kebahir Büyük günahlar dersleri yapılacak sırayla ya Bunlar Allah ömür verirse birkaç senelik Şeylerdir proje proje Herkes bir proje üretiyor köprü yapacağım Yol yapacağım herkes kendi işinde Şunu yapacağım bunu yapacağım ben de bu projeleri Üretebilirim kendime göre ben bu Cemaatle ne ders yapabiliriz arkadaşlarımızla Kardeşlerimizle i̇şte en mühimi Şimdi teşvik yapıyoruz İlim amele teşvik Teşvikten sonra evvela itikat Bir itikat dersi kitaptan okumadık cemaatle Yani Cemaatle bunun okuması lazım ama e, tabi akide tahaviyedir, akide-i nesefiyedir, metinlerden, ebedül emalidir. Onlar zaten birini okurken o konudaki öbürlerindeki metinde okunur. Böylece bir itikadımızı bir defa gözden geçireceğiz. Bunda hiç müsamaha yok, hiç ezbere bilmemiz lazım. Ondan sonra da amele yine döneriz çünkü itikattan evvel e, ameli de konuşmamız da zayi olabilir. Sabah kadar namaz kıl, şokada nafile namaz. Faziletler bitmez, yazıyoruz, çiziyoruz. Ama adamın itikadında bozukluk var. E böyle tehlikelere rastlıyoruz yani. Çok yaşlılarda da rastlıyoruz. Ahiret itikadında, yani Efendi Hazretlerimize anlatırdı bunu. 40-50 sene evvel yani. Mektubat okuyordum diyor, yatsı namazından evvel. Tabii o zaman cemaat çok az, Mala birkaç saf mihraptan. O da merkezi yer olduğu için işte gelen giden yol geçen yeri ya, onun için cemaat oluyordu yoksa. Böyle meşhurluğu yok. Orada ahirete inanmak, Allah'a inanmak kadar zaruridir e, mektubatın ibaresi bu. Bunu okurken diyor, oradan ortadan bir adam kalktı. Hocaven ne var yani caminin ortası. Zaten küçük bir cami biliyorsunuz öyle. E, o zaman rahat yani e, sorabiliyor şey falan. Buyur işte falan. Ya biz dedi öldükten sonra dirilecek miyiz? Allah. Dedim şaka yapıyorsun herhalde. Hani camiye geldiği için. Hadi cuma bayram cemaatı da değil yatsıya gelmiş yani. Dedim diyor şaka yapıyorsun herhalde. Yok hoca even dedi ben Trakyalıyım dedi. 60 senedir mi ne de namaz kılarım dedi yani. Yaşlı adam. Bu kadar hep camideyim dedi. Bir tane daha duymadım dirilmek var. Senden duyuyorum. Böyle zamanlardan geliyor bu millet şimdi. Bunu geçmişi böyle bir koparttılar ki. Hepten imansız etmek için. Böyle bir zamandan geliyor. Ya. Memlekette öyle cahil hocalar, öyle cahil şeyhler. Müsteşeylik şeyh olamaz da yani. Saddekam. Ali Adel babamız anlatıyordu işte bunu. Adam şeyh diye getirdiler. Bir tutam sakalı var, bembeyaz. Ta şu işte 60-70 sene, 80 sene, 52'ci konuşuyor. Tabi efendim babanın vefatı oldu. Efendim, 1960'dan bu yana 50 sene oldu yani. Düşün ondan da geri kaç sene evvel. E şimdi misafir, hoş geldiniz, ne var? Adama soruyor işte, nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz falan. Ne iş yaparsınız demiş. Efendim baba mübarek, kaptes sallallahu Adam da demiş ki ben şeyhim. Lan sanki şeyhlik, kasaplık mıdır sen şeyhim denir mi ya? Ondan sonra bakmış ki, millete demiş Allah Allah, bu da bir şeyh, bir şeyhi ziyarete geldi zannetmişler herhal. Efendim baba keramet sahibi, durmuş durmuş ona. Sana bir soru sorayım. Hiç şeyh adam bir sakallı var, var beyaz. Ona ne sorulur? Sana dersin ki kitabın çok derin bir yerinden sorması lazım. Demiş ona ki Allah Teala demiş erkek midir dişi midir? E şimdi Alaedan Efendi bu ya sen bunu. Şimdi. Başkası da dese ki ya ne biçim soru soruyor. Ama şey, Evliya Allah keramet sahibi. Anladı onun ne kadar sapık olduğunu, kafir olduğunu. E bir şey biliyor. Ya o zaman bak 60-70 sene evvel beyaz sakallı bir tutam. Memleketin durumuna bakın ya. Çok cahillik var arkadaşlar. itikat İtikad deyip geçmeyin. Adam bilmiyor bir şey ya. Adam da demiş ki hem erkektir hem dişidir demiş. Oo efendim baba buna zaten celallenmiş sinirlenmiş defol falaç. Demiş nereden çıkardın bunu demiş. E kadınların Allah olmayacak mı demiş. Lan kadınların Allah olmak için kadın mı olmak lazım Sanki erkeklerin Allah olmak için erkek mi olmak lazım haşa Ama durum bu. Şimdi de çok farklı sanmayın. Adam kılığında görüyorsun. belki kızın isteyecek, kızını da verirsin jip kaliteli diye. Bağrazun jipi, villası da var. Kızın isteyece hemen vereceksin. Bir itikat sorsam belki amen bilmez yani. Melekler erkek mi dişi mi sorsam bilmez yani. Durum bu. Onun için biz tam gemisini kurtaran kaptan hesabı yapmıyoruz ama öyle de bir zamana geldik ki e tabi evvela nefsine hidayet edeceksin. Sonra çevreni hidayet edeceksin. Kendini öğrenmeden ne anlatacaksın? Ama buradan işte biraz bu derslerden depoyu doldurup bir haftada gidilen bir dahaki haftaya kadar gel, gelen geçen gördüğün tanıdığın hemen dinden imandan bir mevzu açacaksın. İtikattan bir şey açacaksın. Burada geçen konulardan. Hani kafanda kaldığı kadar terim meselelere girme. Çünkü bu sefer bilemeyeceğim bir soru sorarlar. Kibir yaparsın Allah muhafaza, biliyormuş gibi uydurursun, neler olursun, cehenneme düşersin. Ama ben bunu bilmiyorum, sorayım deme, tevazuun varsa o başka. İşte önemli konulardan böyle ders yaparak inşallah Mevla'nın azabından kurtulmanın çaresine bakacağız. Alimlerin fetvaları bunlar önemli şeyler. Şimdi diyorlar o pollo namaz olur olmaz meselesinden yola çıkıldığı vakitte at kattakiler yani mesela. Camiler boğazı birkaç kat. Yani bunlar ince iş. E diyorlar ki işte efendim ne var? Ses her yere o pollo var. Biz şimdi üstte takılıyorduk Birden kesildi. E bizim bir arkamız duymaz ya. Biz yakınlık böyle. Ben hep o merdivenin dibine durarım. Adetim öyle. Bir şey olursa duyayım diye. Yani biliyorum ama bu e küçük köyde işte Hac Cemal Efendi, Hoca Efendi'nin camisinde falan Haciz Ali efendi büyük mübarek o da gelirdi oraya falan. Fıkıhçı bunlar, Ali Fikriyavuz Hoca efendi falan. geldi ya şimdi bu alt kat ne olacak dediler. O zaman dediler ki Fikriyavuz Hoca efendi Allah rahmet eylesin e falan. Buradan dediler mihrabın tam yanından imamın sesi, o pollo yoksa imamın sesi gidecek hiç. Mihrabın tam yanından bir yer kazın şey, delik açın. De, büyük böyle, şu da var. O da onun üzerine şey yapmıştı. E ben de orada tabii sohbetlerimiz çok olurdu. İmam da ederdiler bizi falan. Onun farza dururken açıyorduk kapağı. Anladın? E aşağıda dolu. Oradan o kapansa diyelim ceryan gitti. O gitti mesela. Can e, e, ne diyorsunuz ona? E, jeneratör olsa bile o bile birkaç zaman o andaki bir tek biri açırsa namazın hepsi zincirleme gitti zaten. Ne yapacak ki? Jeneratör gelene kadar o anda tek biri denk gelse bitti. E onun için imamın yanında alt kat üst kat olduğu zaman mutlaka böyle bir delik açılmasını e, tembih ederdiler onu da kapak yapardı farza dururken kapağı açardı farz bitince kapatırdı onu Cemal Hoca'dan bağırdı. bazı bir sert vururdu küü cüm, millet ne oluyor falan <gülüyor> e şey, ama mesele ne ha, şimdi bak oradan şimdi delik var merdiven var e buradan aşağı merdiven var e şimdi bu buralardan buradan adam Allah-u Ekber duyacak diyecek ki o aşağısı düştü. Oradan duyan diyecek fıkıh meselesi. Bir namaz orada bozulsa gitse helal oldun gittin ya Allah muhafaza. Yani siz yine o poline koyun. Yani adam o Kuran'ı dinlemek açısından ama o Kuran'ı duymaksından ziyade e, mutlaka tekbirleri birbirine intikal ettirecek noktalarda efendim adam lazım. Ve o aralarda ne lazım? Fırça lazım yani. Açıklık lazım. Böylece Efendim işte okuyor şeyde. Namazda ne okuyoruz? Es-Selam-ı rabbike Bu çok büyük bir ayet. Bunu dinleyen insanlar ağlaması lazım. Veyahut da yıkılması lazım. Bayılması lazım. Bizde hiç öyle bir şeyler oluyor mu? Hiç. Sif var mı? Sif yok. Yani benden yok da camide de rastlamadım yani. Böyle burada namaz kılıyor her yerde. Halbuki sahabe-i kiram yani yatalak olurdu ya bazen böyle. ''İnne adâbe rabbike levâkî'' Hazreti Ömer Efendimiz üstündeyken bunu birisi okuyor orada işte ya bedevinin ya bir, birinin bir zat geçerken okuyor yani. İşte yeminler var başına doğru ve kitâb-ı mestur'' allah Teala yemin kasemler buyuruyor ''Şübhesiz senin Rabbinin azabı mutlaka yerini bulacaktır. Kim hak ettiyse başına konacaktır. Bu ayete gelince onun şeyinden bayıldı, bebenin üstünde. Bu tabi bayılınca da kendini tartamadı, düştü yere. Ne var zannedersin? Biz olsak ne olacak? Ya tansiyon düşecek ki biz düşelim. Ya tansiyon çıkacak. Ya kalp çekte, kriz. Hiç ayetten etkilendi de düştü. Böyle bir şey duymadık ya. Niye biz böyle kaya gibi olduk? Rabbinin azabı sakınılacak bir şeydir diyor. Yani ben ben rabbul okurdu. Ben öyle bir Rabb'im ki azabımdan korkulmalıdır. Yani ona göre de rahmeti var ama sen çok hesabını rahmete göre yapma. Sen ne derler? Hesabını kışa göre yap, yaz çıkarsa baktına demiş. Sana rahmet gelirse ne ala, ya teftiş gelirse ince bir hesap ne olacaksın? Sen bir hesap hareketini hesabını şimdiden bir yap bir bakalım. Hepsini Mevla'nın rahmetine de bırakma, daha biraz da amel et yahu. İşte bu dersler hep amel üzerine konuşuyoruz haftalardır. Rabbinin azabı sakınılmaklıktır diyor. Yani kimse güvenip gelmesin diyor. Tabii son nefeste güven tarafı, üst tarafa ağır basmalıdır, o ayrı bir şey. Ama şu anda son nefeste değiliz. Daha yaşıyoruz. Her dakika bin tane fitneyle karşılaşıyoruz. Şeytan, nefis ne oyunlar çıkarıyor önümüze. Şu anda korku tarafımızın ağır gelmesi lazım. Çok korkmamız lazım. Çok korkulacak bir hayat içerisindeyiz. Her dakika tehlikeler var. İman tehlikesi var yani. Bir anda kafir olma tehlikesi var. Öyle bir olaylar gelişiyor. Öyle bir haberler çıkıyor. Öyle bir görüşler ortaya atıyorlar bu. Reformistler, dinsizler hacim hocayım diyenler milleti kafir ederler ya. Böyle bir durum var. Kaderi inkarlar. Ne korkuluyorsa inne اَخْوَفَ ve اَخَافَ عَلَىٰ Ümmetim üzerine korktuğum tehlikelerin en büyüğü. İşte imanun bin nücum, tekzibun bil kader. Efendim bir şey daha var. Hadis-i şerifte. En çok neden korkuyorum diyor. Ümmetim kaderi inkar edecek. Ya şimdi kaderi inkar etmek için adam kitap yazıyor zaten. Mustafa İslamoğlu gibi e, muhtezilenin ilahiyattaki muhtezileciler. Hepsi kaderi inkar üzerine. Alın yazısı yok, şu yok, bu yok, bu, bu da hadisi aldık inkar ediyor. Bak ne buyuruyorsun Allah'a? En çok korktuğum. Bak ümmetin başına geldi. Yine Allah'tan sizin gibi cemaatler inanıyorsunuz elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya başı açık kadın, yaşlı da mı ben dedim şey işte, Almanya'dan geliyorum bir Ramazan. Sohbetler ettik. İşte İteraviden sonra çıktık uçağımız ona göre buraya geleceğiz. Karşı şeyde oturuyor oradan. Ya işte başı açık, saçı da belki de beyazlamış yani hala daha açık yani demek istiyorum. Ondan sonra. Ben de o zaman böyle şey değilim, çok tanınan bir durumum da yok. Ama de o da beni tanıması pek mümkün değil. Kim olduğumu yani ama anlıyorsun tipinden ki hocadır zannediyor. Dedi sana bir şey sorabilir miyim? E dedim ben de bir şeyler okuyorum ediyorum ama şimdi ayıp olacak. Buyurun dedim. Dedi bu yaşanan orayı nasıl görüyorsun? Şimdi bir de baktım başı açık ya güvenemedim şimdi. Yanlış desem gidene kadar onunla uğraşacağız. iki saat uçakta dersim var, şeyim var. Ona göre bir okuyacağım. Belki de Kadir gecesiydi ha. Çünkü orada sohbetleri yaptık dönüyorum buraya dedim hani uçakta da köy daha yakın oluruz meleklerle inerken falan bir şeyler okuruz dedim. E çattık bu katına şimdi. Dedim ya Rabbi bu da şimdi bana bunu sordu. Şimdi bu da onun cemaatine benziyor ya açık diye. Dedim uyanıklık ettim. Sen nasıl bilirsin? Dedim ki bir fikrini alayım. Dedi berbat dedi. Dedim sen helal olsun. Nereden anladın? Yahu dedi biz şu Eskişehirliyim dedi ben. Çocukken dedi bize Sıbyan şeyinde kader alın yazısı öğrettiler dedi ya. Bu alın yazısını inkar etti dedi. Beni hocam oğlu. Dedim sen çoğu müftüden daha şuurlusun. Ha işte bak orada amele giriyor. Başı açık. Ama orada itikadı kurtarıyor. Şimdi ilahiyatta bile birçok İlahi da tümüne çatmayalım. İyileri var, Allah sayılarını artırsa. Ama diye yapmıyorlar. Bu iyileri de öbürlerine niye cevap vermiyorlar? O zaman suçludurlar. Şimdi suçludurlar. Bir makale niye yayınlamıyorlar, bir tekzip niye yayınlamıyorlar? E o sonra bana haber yolluyorlar. Bizim hepimize çatmasın. E, biz onun gibi düşünüyoruz yani bizim itikazımız. ya. Hepinize çat çatıyorum derken o görüşte olana çatıyoruz ve lakin e sen de o zaman toplanın bir el sünnet e, form mu diyorsunuz bilmem ne mi neyse platform mu diyorsunuz yap ilayetler arası bir el sünnet değil mi şimdi Türkiye'deki bütün ilayetler arası bir el-i sünnet şeyi kurun orada da görüşler beyan edin deyin ki biz kalın yazısı haktır kadere inanıyoruz e, bizim platform öbürü inanmayabilir o zaman da ne olur millet der ki bunların hepsi böyle değil bak doğru bilenler de var der ama hiç bu hususta ben bir şey duymadım siz duydunuz mu? E ne o zaman? Bana niye söylüyorsun ki bize çatma? Yani ben zaten sana da çatarım yine. Niye çatarım? E niye cevap vermiyorsun buna? Sen de aynen mekteptesin. Yani cevap ver. Çünkü iman meselesi bu. Bir fıkıh meselesine de benzemez yani. Onun için biz şimdi bak burada birkaç derse gelecek imanımızı kurtarma derdine düşeceğiz. Bu zamanda. Biz korkarsak Allah'ımızdan aman imansız ölürüm diye bir tehlikeden korkarsak Rabbim imanımızı bize bağışlayacak. Bu milletin de imanıyla dertlenirsek, ilgilenirsek, alakalanırsak, efendim mutlaka Allah bizim de çoluk çocuğumuza, belki yedi sonraki neslimize kadar biz hizmet ettik Allah'ın dinine diye, bizim çoluk çocuğumuza da iman nasip edecek. Hidayet üzere sabit edecek inşallah. Ama biz şimdi bana ne dersek, bu dersleri terk edersek, bu meclisleri bırakırsak, efendim bu iş böyle Allah muhafaza bizim çoluk çocuğumuzdan dahi imansızlar çıkabilir çıkabilir yani o duruma gidiyor gidiyor ancak ilimle ancak nasihatle ancak sohbetle din nasihat, nasihat. Allah için hem nefsimize iyilik çünkü evvelen nefsine sen imanını hidayatını kendine bir defa temin edeceksin sonra diğerlerine duada da öyle önce kendimize Rabbena gfirli Beni affet diyorsun. Bak dua. Önce kendine. Veli valideye sonra anana babana. Velil müminin bütün müminlere. Ama sen şimdi sadece beni affet o da olmadı şimdi. Anan babanın hakkı var. E sonra bütün Müslümanların hakkı var. E dua attırıyor Mevla bize beş vakit değil mi? Bundan dolayıdır ki buraya gelen başının çaresine bakmak için geliyor. Buraya gelen. Derdine derman arıyor. Önümüzde ahiret var. Büyük bir muhasebe var. Ne cevap vereceğiz? Mevla ne soracak bize? Bak şimdi burada bir şey. Yeni ben gördüm bunu da. Yani kabirde ne suallerden? Biz hiç durmadığımızda men rabbuke. Hani biz meşhur Rabbin kim falan. Bunu biliyoruz. Beş altı da. Bak İmam Gazel ne buyuracak şimdi? Kabirde ne sualler var? Tasavvufi sualler de var diyor. E biz bunu hiç düşünmedik güne kadar tasavvufi sualler. Ya. Onun için İlim talibi olmak niyetiyle, ilim tahsili niyetiyle, Allah'ımızın dinini öğrenmek niyetiyle, faydalı ilimler öğrenmek, dikkat etsin, orada da bunu da söyleyecek bugün. Faydasız ilimlerle uğraşmayın diyor, faydasız ilim. Yani faydasız derken, işte bazıları farzı kifayet oluyor da tabii onu ehli yaparsa öbürlerinden düşüyor. Evet. Böyle. sana ahirette ne sorulacak? Şimdi ölsen kabirde ne sorulacak? Bunların cevabını hazırlamak için bu derslere devam edeceğiz. İnşallahurrahman. Ey velvelet, ey oğul. Şimdi geriden iki ders bir hafta daha ver, 15 gün oldu tabii. Ne buyurdum. Bir adam amelsiz kurtulamaz. Ne dediler? Ya soru geldi dediler ki ya sadece imanla da kurtulacağına dair. Hani şirk koşmadan ölen hadisler sahte vardır cennete gire. Böyle de rimahatler vardır. Ne buyurdu ona cevap? Evet öyledir ama bu insan imanla sadece imanla kuru bir imanla cennete ulaşsa da önünde nice tehlikeli geçitler onu beklemektedir. Cennete varana kadar en birinci tehlikededir. Bunların ibadelerini okumuştuk yani iman tehlikesidir dedi çünkü neden? hiç amel olmadığı amel eden bile imanı kurtaramıyor çoğu amel edenlerin bile bir kısmı diyelim imanı kurtaramıyor hiç amel etmeyen imanı kurtarma ihtimali var mı? var ama bu ekseri olmaz yani çünkü amel iman yüzü değil ama kuvvetleyicisidir nurlandırıcısıdır öbür türlü bu temel kapanacaktır yani temelin üzerine bina yapmadın mı yağmur çamur hava rüzgar bir de baktın temel atılmış temeller bazı çok öyle 5-10 senelik temeller geçer bazı yol kenarında bakıyorsun hiç temel görünmüyor neden kapandı hadi diyelim imandan cennete kadar vardı bu, bu durumda da yine ne olacaktır cennette de müflis olacaktır gerçi bizim millet ufakçıdır cennete gireyim de çöpçü olayım diyor o da sana, cennete çöp yok ki çöpçülük olsun hadi işine paydosterler adama öyle ya işçi iki ikide bir Çöp yok burada da çöpçülük işi olur mu? Meslek. O da gitmiş diyor, ben çöpçü olayım. Öyle bir şey yok. Şimdi müflüs olur derken, tabi cennetin en ednasının bile ne kadar hizmetçisi var? Cennette en aşağı adamın ne kadar yeri var? 10 bu dünya kadar. Cennette en ednası, cehennemden en, çok, en son çıksa bile ne kadar yeri var? 10 bu dünya kadar. Her yer mamur, aa öyle çöl değil. Her yer mamur. En aşağısı budur. En aşağısı bir hizmetçiye çağırsa, nasıl cevap veriyor? Bin tane hizmetçi geliyor kapılardan. Aynı anda bin tane lepek buyur diyor, ne istiyorsun? Aynı anda. Şimdi Dünyanın en zenginlerinde bile böyle bir şey, hiç durmadık yani. Ya O da kafası bozulursa zaten su getir diyor, kalk da sen al diyor, hemen sinirimi bozma. Öyle ya şimdi, biraz yaşlanırsan bunartsan falan, hizmetçi de sana oturuşturuş öğretir. Cennet öyle mi? En aşağısı bile güzel ama yine müclis olursun diyor. Niye müclis olursun diyor? E şimdi mübarek adam sen bakarsan ki efendim 10 bu dünya kadar cennetim var adamla görsünün selamu aleyküm selam arada ziyaretler var. Efendim sallallahu aleyküm, ziyaret peygamberleri ziyaret, velileri ne büyük işler ya! Orada ne güzel işler var fî şuhulün yani ne meşguliyetler ne güzel meşguliyetler hiç sorun yok. Ondan sonra efendim e, hep uçarak, her yer uçuşla beraber düşündüğün anda tak oraya gidiyorsun yani. Öyle yol tıkandı, kamyoncular korna bastırdılar, trafik köprüyü tıkanmışlar. Dünya her gün bir haber, her gün bir şey, telaş, millet birbirine sıkıntı vermek için uğraşıyor yani. E şimdi gidiyorsun, selamünaleyküm, selam e, e, Efendimiz sallallahu aleykümselam bir ziyaret veya işte bir veli ziyaret, Görüştünüz, tanıştınız, dünyada falan, nasılsınız, iyiymişsiniz, kimsiniz neyse falanca falanca tanışıyoruz falan. Ne kadar yerin var? 60 dünya kadar falan. Bu 10 dünya kadar olan ne yapacak? sırrını saklayacak, ne yapacak? Sizin ne kadar yeriniz var? İşte orada müflis oldun, anlatabilir mi? Yani gel dünyadaki gibi cennete gidip aç kaldın demedik yani. Ama adam diyor ki 60 dünya kadar. Şey gibi... Bizi rahmetli, Halit dede de rahmetli oldu. Burhan abi de rahmetli oldu İzgi. Geldik Ebrim'in muharıftan şimdi. O Halit dede bandırmalı, o kılıyor kılıyor gece. Oturarak tabii, yaşlanmış. Efendim o anikmanlarında. Bu da geç, geç geldik, yaptık diyor. Herkesi teheccüde kaldırdı lan. Ben de kalktım bir rekat kılıyor. <gülüyor> Yattım işte. O da milleti kaldırıyor. Neyi az kılıyorsun, ne iki rekat Biri geldi, kıldı kıldı diyor biraz. O da kıldı biraz uzun diyor falan. Neyse o ona soruyor Kaç rekat kıldın demiş, on iki rekat. 12 rekabet olur mu? 50 rekatten aşağı kalmayacaksın. dedi. Ben diyor hepten battaniyeyi suratıma çektim diyor. Ben 2 rekattan nereye gideceğim ben burada şimdi? Bana bir takılırsa diyor. 12 rekatı beğenmedi adam diyor. Yaşlı İkman yani. E şimdi dünyada da oluyor yani. Adam bak suratını kapatıyorsun yani mevzuya girmeyeyim diye. E 50 rekat kılacaksın demiş ya sen. Ne 12 rekat neymiş diyor. E şimdi müftis işte 2 rekat kılan hiç kılmayana göre çok zengin ama. 12'ye göre 10 müflüs oluyor, 50'ye göre 10 müflüs oluyor, fazla amel. Tabi mesele ihlas. Ama 60 dünyada kadar yerim var, öbürü şu makamım var. Efendim sallallahu yanında komşu adam, bir geliyorsun bir de bakıyorsun, aa İbrahim aleyhisselamın yanında komşusu. Kim? E sizin mahalledeki adam. Kim? İbrahim aleyhisselamın yanında da İsmail aleyhisselamın oğlunu demedik yani. Sizin mahalleden biri kazanmış yani. Çünkü hadislerde demiyor muyuz ki? Şu ameli yapan diyor İbrahim Aleyhisselam'la komşu olur. Bu kadar hadis rivayet yok mu fazla i amalde? De, e, dizi dizine değecek kadar yakın olur. E bir de bakıyorsun Aa, bu bizim falanca E, Bu ne iş var burada? Bu da mı misafir geldi acaba? O da diyor yok yok da benim de burada evim var diyor yani. Ya. O zaman sen diyorsun kardeşim bir cennetteyiz ama biz uçuşa geçeceğiz geri gideceğiz yani. Yerimize mertebe meselesi yani. Bu adam İbrahim Aleyhisselam yanına gelmiş. Var bunlar. Bütün ayet ve hadisler bunu söylüyor ki derece mertebe farkı vardır. O zaman kazanalım. Bolluk var ya dağıtılıyor kardeşim. Dağıt. O kadar zikir, o kadar da... Yaz yaz bitiremez kitaplarımızda ya. Ama ve lakin bu faziletleri nerede bulacağız bir daha? Öldük mü bitti bunlar. Ey velvelet, ey oğul, maalemte amel, amel etmediğin müddetçe... İmam Gazali Hazretleri o ta talebesine söylüyor. Salih emel yapmadığın sürece nem tecidil ecra asla sevap bulamayacaksın. Yok ekmedin ki biçesin ya. Ekmedin biçesin. E, yanlış ettinse de, o zaman da yanlış biçeceksin. O da ayrı bir şey. Buğday eken buğday biçiyorlar. Arpeksen buğday bitmiyor. Mevla'nın hikmeti, adeti, sünneti böyledir. Ne amel ettinse ona göre ecir bulacaksın. Onu yine amele teşvik ediyor. Cevap istiyorsan cennete girmek Allah'ın fazl-ı keremiyledir. Ama mertebeler ve meratip e, ameledir. Hukkiye nakledilmiştir ki en racülen bir adam fi beni İsrail İsrailoğullarında bu geçmiş ümmetlerden çok böyle İmam Gazali Hazretleri bütün ulemamız naklederler. Çünkü şu ibretler var yani peygamberlerin kıssalarında da var ümmetlerin kıssalarında da var ders almak için Kur'an-ı Kerim bunları anlatır hadis-i şerifler çok naklediyor abed Allah-u Teala sevine senetten allah Teala'ya ne yaptı? 70 sene ibadet etti bu 70 sene ibadet deyince, siz hani bu 5 vakit kılıyoruz ya biz Ramazan'da da oruç tutuyoruz öyle değil ha bu sizin bizimkini görseler ibadet derler mi? Demezler biz, ne ibadeti ya? 24 saatte bizim toplasan ne kadar? Bir saat desen abdesti, tarati, şusu, busu yani beş vakit içinde bir saat, 24 saatte bir saat daha. İbadetler miler ya? Eski ümmet bizim durumumuzu görse, bunlar ne zaman namaz kılıyor der ya? Adam 50 vakit kılıyorlar iki demir. Bizi görseler de bunlar ne zaman namaz kılıyor? Bizim namazımız hesapta gelmez ya. 70 sene ibadet nasıl biliyor musun? Hiç günah işlemiyor. Hiç günah yok. Mağaralara çekiliyorlar. Bizim 10 günlük itikaf gibi 30 sene itikafları varsın. Ondan sonra haram yemiyorlar, ot yiyorlar, işte o dağdaki sulardan içiyorlar. O kadar Mevla'nın lütuflarından. Kimsenin hakkı olmayan. Ondan sonra devamlı ibadet. Uyku ancak kalebe hali. Ağır basarsa uyku kendini bırakıyorlar. Öne geçkinlik. Öyle. Öyle yat aşağı bilmem ne saati kur beş saat sonra en az bir sekiz saat uyuyacağım ki kafam başıma gel. Öyle nerede adamlarda ibadet? Şey gibi böyle kalmışlar erimişler gitmişler. görsem böyle. Feradallahü Teala Allahu Teala murad ettik en ve hu en ve yani yüz lira. Onu parlatmak istiyor, açıklamak istiyor onu. O kişi alel meleketin. Efendim, meleklere onun durumunu açıklamak istiyor. Halbuki e, yani Mevla katında makbul bir kul. Fakat tabi ibadetleri de faziletli yine de melek olamaz tabi insandır. Ta az çok uyuyor. İşte abdest bozuyor. Şudur budur. Melek sırf zikir. Fakat meleğin sırf zikir de olsa insanda neftal değil. İbadet cihat insanı üstün kılıyor. Zorluk olduğu için, zahmet olduğu için, nefis olduğu için. Şimdi Mevlan bu kulunun durumunu e, meleklerine gösterecek. Hem makamının e, yüceliğini gösterecek. E, nasıl bir şey yapıyor tabii o Mevlan ne yapacağını melekler bilmez önceden. Bakalım Mevlan ne muamele edecek. Fe arsalallahu taala Allahu Teala gönderdi ileyi. o zaten meleken bir melek. Eski ümmetlerde melekler gelirdiler yani açıktan görüşürler. Hatta evlerin kapısına günahlarını bile yazıyorlardı adam. Adam gece evde zina atsa kapıda yazıyor. Bu adam zina etti. Sabah bütün millet görüyor onu. Kudret kalemiyle yazılıyor. Yazı da silinmiyor. Ya eski ümmetin işlerinde çok ilginç şeyler var. Bizim ümmete hiç benzemez. E bizim ümmette de tasavvuf eyle evliya Allah'ta meleklerle görüşenler vardır. Bu itikad kitaplarında da geçiyor. İmam Gazali Hazretleri Evliya Allah makama erirler ki meleklerle alenen görüşürler diyor. Bu Bunda mani yok zaten. Melek gönderir Mevla bir kuluna. Yuhbir hu o kuluma git diyor meleğe sen ona söyle yani. Yuhbir hu haber verecek hu o adama. diye haber verecek? Ennehu o şahsın kendisi matilken ibadeti. Bunca ibadetlerine rağmen 70 sene sırf ibadet çıkartmış ama sırf. Yani günahsız ve boş iş yok. Başka iş yok yani. Hiç başka iş yok. İşin sırf ibadet ve zikir. Ne olması lazım? Peygamberlerin makamına çık, yakın bir şey, mertebe olması lazım. Ama melek, melek gitti ona ki cennet ona layık değildir. Cenneti hak etmiş değildir. Sen ona dünyada git, durumu söyle bakalım. Çok büyük imtihan ya. Çok büyük imtihan. Yani bir de melek olduğunu da tam anladığın zaman ki hani bu oyun değil, hakikaten de melek geldi. Bunu da bu kadar senelik ibadet. Şimdi biz bile... Kendimizi bayağı bir cennette bir ortadan ileri bir şeylere çıkartıyoruz çünkü görüyoruz milleti ya namaz yok abdest yok. Biz bayağı bir daha durumumuz iyi. Hele ki sarık barık büyük olursa falan tam yani zannediyor. Ama dur bakalım şimdi bize bile seni bir melek gelse ki dese ki seninkiler hep boşa gitti. Yani benim hakikaten moralim bozulur ya bozulur yani. Çünkü bayağı bir şeylere uğraştım zannediyorum kendi kendime bir şey yok. Mesele nedir? Ne zaman melek ona ulaştı, haber ciddi yerden geliyor, o anlıyor onun melek olduğunu, zaten makamı yüksek bir zat yani, öyle mi dedi? Peki, şimdi Mevla meleklere gösteriyor kulunun makamını, şimdi bu durum karşısında başkası olsa bırakıp gider, madem cennet, cennete gidemeyeceğim, de cehenneme gireceğim, o zaman niye lüzum var? İçki yok, kumar yok, zina yok. Nefsimizi tuta tuta tuta tuta cennete gireceğiz. Zaten cennete de giremeyeceğiz. Koyver gitsin bari buradan bir şeyler kampalım. Öyle ya mantık, fasit bir akıl ve kıyas bozuk. قال <gâlel> abidu o abid zat, o ibadetle uğraşan zat dedi ki نَحْنُ خُلِقْنَا ibadeti biz yani yaratılış gayemiz Allah'a kulluktur dedi. Bizi yarattı kulluk ederim diye. Fe بَغِيْلَنَا de o Bizim ne yapmamız lazım? Feynbagi gerekirle ne yapıcı ne Biz ona ibadet etmek durumundayız çünkü ayet kereime hani ama ise illallah bu Cinler insanları kulluk için ya bana kulluk etsinler diye yarat. O zaman biz cennetliyiz cehennemliyiz diye bir derdimiz olmaması lazım. Biz nerenin malıyız nerenin adamıyız bize ne alakadar eder? Sahibimiz mevlamız bilir bu işleri. Biz ibadet için yaratıldık. İbadete devam edeceğiz. Dedi. Melek döndü Mevla'ya. Şimdi işte Mevla mekandan münezzeh. Melek nere döndü şimdi? Mevla Teala'nın ona bu emri verdiği yere döndü. Meleğin mekanı var. Meleğin mekanı var. Miraçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nere gitti? Sidretül münteha. Sidretül münteha mekandır. Ve sonradan yaratılmıştır. Oraya gelir. Mevla mekandan münezzeh. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Mevla ile Cibril, Musa Aleyhisselam arasında gitti geldi meselesi var ya namaz 5-5 inerken. E nereye geldi? Musa Aleyhisselam'a geldi. Dedi ki git Rabbinden taklif iste. Fesel fercü ilâ rabbike. Fesel utta. Rabbine dön. Nerede dönecek Rabb? Efendimiz Sallallahu Aleyhisselam Mevla ile görüştüğü, ona müracaat ettiği ve secde yaptığı yere dönüyor. Yine Efendimiz mekana dönüyor. Ama Mevla orada değil, mekanda mı neze Ama ona görüşme yeri tayin etmiş. Şurada, şuraya gel orada görüşeceğiz demiş. Sen mekandasın, Mevla mekanda değil. Bunları... İyi anlayalım. Melek döndü. E, nereye döndü? Mevla'ya görüştüğü yere. Kendi makamına dönüyor. Mevla onunla nerede görüştüyse. Gal allah Teala. allah Teala buyurdu. Sordu. Bilmiyor mu? E bilmez mi canım? Ama hikmetidir. Hep böyle kayda geçirir yani. Sorar cevap. Mâfâkâle âbdî. Bu kulum ne söyledi sana? Ne cevap verdi? Kale Melek dedi. ilahi. Ey benim Allah'ım. Ente âlemû sen en iyi bilensin? Bir makale elabdü. Okulun ne dediğini sen bende ne biliyorsun? Ee, yani cevap iletmedi. Sen daha iyi biliyorsun dedi. Söylemedi ne dedi? Fakat Allahu Teala o zaman Allahu Teala ne buyurdu? İzahu ve lem ve madem ki o lem yuriz. etmedi, yüz çevirmedi ana An bize kulluktan, madem bize kulluktan dönmedi, cennet yok sana dendi ona. Olsun ben ibadetteyim dedi. Efe al-kerami Biz yüce zatımız, bu kadar lütfumuz, keremimiz var bizim. O aciz, fakir, mahluk. E biz bu kadar kerem sahibi, Biz nasıl yüz çevireceğiz ondan? La nuru rizvânû. Biz de ondan yüz çevirmeyeceğiz. Ne olacak o zaman? İşhedû ya melâketî. Ey benim meleklerim şahit olun ki enni muhakkak ben gafartu lehü. O kulumu bağışladım, mağfiret eyledim ve eee akıbetini hayr eyledim. Şimdi okulumu mağfiret eyledim derken burada bir ince işler olabilir. Yani Şimdi bu kulun hakikaten günah var mıydı? Yoksa sadece buna bir imtihan için mi gidildi? Bu imtihanı kazandı. Bu ayrı bir meseledir. Fakat sanki bir affettim buyurulmasından da bir insan ne kadar ibadet etse, günah işlemese zahiren, kalbin de neleri vardır? Günahları vardır, ve vesveseleri vardır. Yani bir insan 70 sene, 100 sene, bin sene ibadet edip de kendini bir yaratıktan üstün görse kalben bu da ne yapabilir? Adamı tepe taslak mertebesinden aşağı indirebilir. Yani işte Evliya Allah'tan bizzat bir adada ibadet ediyordu. Bu adada da hiçbir e, Efendim, mahluk yani insan yok ee, o yine aynı işte Rabbimizin yarattığı işte e, yemişlerden, yeşilliklerden sulardan bu şekilde orada yağmur yağıyordu çok bir gün yağmur hiç günahı yok, günah günah yapacak imkan yok ki bizim gibi cep telefonunu aç, 40 tane günah var zaten internetten adamlar günah yapmak için yapacak imkan yoksa da gitmiş adaya kimse yok, kimle gıybet edecek, kimle dedikodu edecek Hele karı olmadı o zaman günahların dörtte 3ü gitti. Ama kurtardın. Ondan sonra erkek de kadının başına bela. Kadınlar öyle kadın var, kadın ibadet yapmıyor kadın. Adam başına bela olmuş. Günah işte diyor televizyon açıyor. Kadın televizyonu ev almayacak, adam zorla alıyor. Boşadım seni. Neler ya o? Kadınlar da yani. Bela olmuşuk başına birbirimizin yani. Fitneyiz yani. Ondan sonra hiç günah yok. E şimdi sen bu adamın diyelim ki 100 sene 500 sene amel çıkartıyor. Sırf amel çıkartıyor böyle. Hani de kemiksiz et durum. E şimdi bu adamdan günah olur mu desem sana? Ne dersin bana? Yok zahiren. Ama işte ne ne düşünmüş? İçinden yani bir şey dediği yok. Hey kurban oldum Allah demiş. Millet susulduktan ölüyor demiş. Yani. Oralara bir yağmur yağmıyor da demiş. Burası demiş, yıllardır bomboş yer. Yağıyor da yağıyor demiş ya. İçinden gitti. Hemen Evliya Allah'tan bir zat, manen deniyor Git ona makamından düştü. Hadi bakalım. Başka bir veli geliyor ona işte. Melek ile melek gelmez. Mi? Velilere de ilham gelir, birbirine giderler. Geliyor diyor ki, makamından düştü. Sıfır. Niye? Ne demiş sen? Sana ne ya Allah'ın şeyi? Onu demek istiyorum. Millet kalkıp da zina geçecek değil. Herkesin günah makamına göre yani. Herkesin günah makamına göre. Ama ona ağır oldu işte. O da mübarek ama hemen dedi ki ne yapacağım dedi Ada da adada ibadet yapıyorum da evliya oldum zannetiyorum dedi. Doğru gitti şehre. Gitti orada bütün mal şeyin ortasında. Bütün millet de onu ne kadar büyük velice burnunak bir kanca taktırdı böyle ayıların boynuna takılı gibi halka taktırdı böyle. Ondan sonra o o ona haber getiren diğer veli zata dedi sen dedi, tak dedi beni şöyle. Ben dedi iki ellerimi dedi böyle yere koyacağım dedi. Sen de beni ayı çeker gibi çekersin dedi. Bir de bağıracaksın dedi. Allah'ın işine karışanın hali budur. Böyle dedi bir izlet dedi beni bir. Hele dedi adada ibadet kolay dedi. Daha yani burnuna taktırıyor şeyi böyle ip şey falan. İki el çarşıya çıkartacak onu caminin şeyinde. Önünden pazara. Önünden pazara. İki elini yere hani hayvan gibi koyamadan Mevla'dır ben affettim mesela. Tamam. Makamına iadet ettim. Çünkü tevazu ettiği zaman yine geri kazandı mesela. Ama ince işler. Şimdi bu zaten ben affettim buyuruyor. Biz Mevla'sına karışamayız. 70 sene ibadeti var. Ne yapmış bilmiyoruz. Şimdi kitapta olmayan şeyi uyduramayız. Ama var bir şey ki ben affettim diyor şimdi. Mevla'da günahsız adama da kendinden günah yazıp da affetmez mi daha yani? Bir şey olabilir ama ne demek istiyorum makamları itibarıyla şeyler olabilir yani bir düşünce gelir aklına bir şey olur benlik gelir gibi hakikaten de helak olabilir keramet meselesinden keramete erip de helak olabilir. Hazreti Fatih geldi Ayasofya'ya. Akşam setnazade falan işte ilk Cuma'yı kılacaklar ya hızlı hızlı orduyu hazırladılar ya cumaya. Ondan sonra orada e, rivayet bu yani menakıpta geçiyor. Abdesti o anda Hazreti Fatih'in abdesti bozuldu ya bir ene bir şey batar, bir kan çıkar, bir şey olur. nasıl abdesti falan tam da cumaya durulmak yani kıamette getirildiği getiriyor. Artık o sarsana hani milleti yok. O da milleti de durdurup cuma'yı geciktirmek istemiyor falan. Yanındaki bir zat e, işte efendim hemen böyle bir cübbesinin içinden. İbrik su. Allah Allah demiş yani. O da tabii o zamanki kıymetli bir zat. Abdest aldırmış ona yani. O da hiçbir şey yok. Yetişmiş daha imam yani. Birinci rekata yetişmiş. Ne zaman geçmiş falan. Akşemsettin Hazretleri bir gün ziyarete gitmiş. Tabii o da göğnöğe gidecek buralarda. Meşhur olunca durmaz onlar yani. Meşhur oldum diye. Demiş ben burada meşgul ediyorlar beni. Ben gideyim göğüne. Köylüklü değil esasen de. Orayı beğenmiş Amasya tarafından. Babası Amasya'da yatıyor. Amasya'dan gelirken orayı beğenmiş evvelce. İşte dönüşte dedi orada medrese tekke kurmak. Niye demiş orada gidecek falan. Hz. Faddi gelmiş ziyaret işte son uğurlama falan. Demiş işte, keşke dursanız burada ama biz ne desek siz biliyorsunuz. Tabii biz sizi zorlayamayız. Dua buyurun madem hani bir demiş belki görüşemeyiz bir daha falan. İşte demiş Allah iman selameti versin evladım demiş. O da koca Fatih Sultan İstanbul'u fethetti. O da zannediyor ki hani bir Roma'yı da fethetmek nasıl böyle bir şeyler bir şeyler. Büyük bir şeyler yani Allah iman selameti falan. Allah hidayet versin falan. Allah Allah. O da tabii biraz şey demiş, demiş efendi hazretleri biraz daha bir yani bir kuvvetli bir dua belki bir daha bulamaz o zaten hani gidecek göğün falan. O zaman böyle değil ki her dakika telefon şu bu yok. Demiş evladım demiş bu dua sana yetsin demiş. İman selametiyle ölmeye bak demiş. Böyle İstanbul'u fethettim, hadise mazaranı falan, aman demiş. O demiş, cumada sana demiş, cübbesinin içinden çıkarıp da leğen ibrikle abdest aldıran zat var ya demiş. Daha dün imansız öldü demiş. Kibir geldi ona demiş. Kerametten kibir geldi demiş. Onun için şimdi bakıyoruz, bazı da diyoruz ki ya şöyle orta hallim Müslüman olmak da iyi yani biraz. Yukarı gittikçe fırtına da artıyor yani. İmanımızı kurtaralım ama işte el dedi didikatta hani böyle gözünü kapatıp tarikata da girdim uçuyorum kaçıyorum böyle de çok yani yerinde otur öyle sen zikrine devam et kardeşim böyle biraz kalkmaya başlayınca böyle bir şeyleri bağlı oradan aşağı otur. Otur kardeşim uçmanın lüzumu yok şimdi. Uçurular böyle cin girer şeytan girer. Şey Beyazıt Bestami Hazretleri ne ya? Kolay bir şey mi? Ariflerin sultanına ne oyunlar etti ya? Gök yerin arasına arş kurmuş. Ya ne bileceksin diye Ufuk kaplanmış. Hakikaten şeytana öyle fırsatlar verilmiş. Ufuk kaplanmış ya. Bu bakmış ooo. Ey benim kulum falan. Bin iddialar geliyor nasıl biliyor musun? Güvenler tarafından geliyor yani şimdi. Şey değil bu. Sana evham değil hakikaten oluyor. Mevla yol veriyor ona. İşte tabii ki ama ilim, ilim, ilim. İlimsiz olsaydı yanmıştı Beyazıt Dersi abi. Ne dedi ona? Sen, sen öyle bir makama vasıl oldun ki teklifi senden sakıt ettim dedi. O zaman hadi İblis Melun dedi seni. Şerefsiz dedi ona. <gülüyor> <gülüyor> Dediler ki Efendim nereden anladın? Nereden anladın dedi. Peygamberden bile düşmedi namaz abdest. Benden mi düşecek dedi. Ama ilmi olmayan işte... Bak herkes bir televizyon kurmuş. kimi peygamber, kimin mehdi, kimi bilmem ne. İşte bak namaz yok, abdest yok, üçe indirmiş, ikiye indirmiş. Öbürü peygamberlere kıldırıyorum diyor. İşte ilim yok. Hep zırçağay. Ya e, zırçağay. E, millet bunları dinmiyor. Tasavvuf diye bunları şey anlatıyorlar tasavvuf tasavvuf. Ya. E, ben, ben yani millet pekmiyor. Bazı kanalların adını değiştiriyorlar. Diyorum ki şu kanalda bu adam tehlikelidir diyorum. Bazıları var öyle. Şimdi ikide bir uyduda kanal değiştiriyorlar. Ama öyle de hocalar çıkarıyorlar. Onlar da papağan gibi tasavvufun lüzumu, mürşidin lüzumu şudur budur. Dinlesen hiçbir sakatlık yok. Hiçbir sakatlık yok. Ankara'da vaz ediyorum bir kere etlikte getirdiler. Bilmem ne bir şeyler. Ben de ilan ettim ne diyeyim dediler ki mürşidin lüzumu hakkında bir konferans var. 15-20 sene bilmiyorum ki bu işleri. E dedim be yani mürşid lazımdır tabii güzel bir ilmi bir şey olacak herhalde gidin dinle bir de baktım sonra bu peygamberim diyen adam. Ha televizyonları var adamların. Bir vaazlar, bir dersler görsen tasavvubun en derinlikleri. O Ahmet Hulusi öyle. O evreniz oğlu. bu. konuştuklarına, kitaplarına falan ilmin yok ise mümkün değil anlayamaz. Reha Muhtar bayılıyor ona mesela Ahmet Hulusi'ye. Bir yazıyor onu falan. filan. Halbuki Diyor hepsi hayal diyor, öyle diyor cennet, cehennem rüya diyor ya. Hep diyor senin ruhunun dur diyor, dünyada, hepsi dünyada diyor cennet. cennet. E şimdi bu adamın kafir edecek bir inat. Ama bunu anlayacak seviyen olmadığı zaman da sen buna ne tasavvuf dersin ya. Öbür bir karı var çıkıyor ki de bir. Allah'ım yarabbim, adı da erkek adı, ben de zannettim bir erkek. Medine'de gitmiş bizim otelde, dediler bizim Hoca Efendi sohbet var akşam gelir misin? Ben de tevazulu yapmaya çalışıyorum. Gelirim de dedim yani iki günlüğüne gelmişik zaten. Bir gün Mekke bir gün Mekke. Yetişemeyebilirim dedim yani falan. Kim dedim o dedi Cemal Efendi? Cık, Cemal, ulan Cemal Efendi ben zaten Hacı Cemal olacak ahal yok dedim. Cemal Efendi geliyiz dedim. E, biz ziyaret edelim dedim oturun seni. ana meğer Yahudi Hristiyan hepsi. Cennete gidecek diyen. işte başörtüsü lazım değil diyen. Kendi açık dolaşan. Hristiyan papazlara mevlevi şekli veriyor. O bir kadın. Bütün kanaldan kanala böyle dinliyor tasavvuf, tasavvuf, tasavvuf. Şimdi tasavvuf adı altında da milleti gavur edecekler ya. Çok sapıklık var, çok. İlla ilim, ilim, ilim. Boğazıt bestami olsan ilimsiz kurtulamazsın yani adam. Diyor sana ki şeytan. Sen diyor namaz kılmana lüzum yok, vasıl oldun diyor. Ama bunu gelip rüyada demiyor. Dünyada gökleri kaplamış aç Allah imtihan edecek, izin veriyor işte bakalım. Sen öyle bir gökleri kapatan bir arş tahp görsen ufuklar kapanmış ne yaparsın? Hemen şeyde yatarsın Allah'ı gördüm diye haşa. Öyle ya? Halbuki Mevla dünyada görülmez. Bilsen, bak bu ne dersin ya? İlla sohbet, illa ilim. İ Amel ondan sonra inşallah. İlimle birlikte beraber, ondan sonra ihlas nasib eylesin. Amin. Amin. Evet. Ne paala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Efendim Sallallahu aleyhi sellem, burada bir hadime Hazretleri bir şey naklediyor. Mekke'de bir adam bir abide ibadetle meşgul olan birine diyor ki ben diyor levh senin imansız öleceğini gördüm. Ya rüyada görülebilir, levh da görülebilir. Mevla'nın da tecelli suriyle görülme şey rüya alemi çünkü bu olur. Yani ondan sonra yine aynı Efehan seni anlattığı bir şey var. İhrama girdiler de lebek lebek deyip duruyorlar yolda yandakinde biri keşfi açık. O lebek diyor ona la lebek seni kabul etmiyoruz diyorlar. Ama şimdi oturmadığı için lebek diye diye aşktan gidiyor. Bu yandakinde keşfi açık ya keşfi açıklık da çok tehlikeli bir şey. Bu sefer rahatsız oluyorsun her şeyle. Buna sen sen kabul değilsin dendiğini duyunca bu da rahatsız olur. Artık bir yol güzergah tabii güzergah kafile gittiler gittiler artık dayanamadı dedi. Dedi kardeşim sen duymuyor musun dedi. Ne duyacağım dedi. Bir şey duymuyorum. Dedi lepek lepek canın çıktın ama dedi. Manen dedi la lepek sana lepek yok diyorlar dedi. O da zannetti ki onun morali bozulacak falan. Dedi ne yapayım dedi. Başka yere mi lepbek diyeceğim dedi. Mecbur yine buraya lepbek diyeceğiz dedi. Aa, o zaman lepek tamam sen kabulsün dediler. Mesela şuur meselesidir. Başkası olsa yapma ya. Hak mi gördün mü fena? Vay anasını. Canımız çıktı lan boşuna gidiyoruz ya. Ya sana ne kardeşim bir? Sen dedi ki başka kapı mı var dedi leppe diyeceğiz hani iki üç kapı olur da burada la derler orada lo derler gidersin oraya ne, ne yapacağız? Dedi ki seni levin havuzla müritlerinden biri bir zaten keşfi açıldı. Hakikaten açıldı ama. Bazı kere olur. De, müritlerde daha bile çok olur. Ondan sonra levh gösteriliyor ona falan. Fakat en mühim tehlikeli mesele nedir? Şeyhinin şakî olarak, bedbaht olarak sonu imansız öleceğini görüyor. Ya adam bütün morali sıfır oldu ya. Dilemiyor da bir şey. O şeyhten bütün feyzi ondan almış. Ne olacak ya Rabbi diyor. Keşfinin de sabit olduğunu yani sayı olduğunu da anlıyor. Delilleriyle göre. İlham da gelir. Bir gün artık dayanamıyor diyor. Şeyhi diyor ki evladım sende bir huzursuzluk görüyorum. Bir rahatsızlık görüyorum. Manen bir şey mi var? Bana arz et halini falan. Gizle gizle Sonda dayanamıyor. Efendim böyle bir şey gördüm diyor. Levi Mahfuz'dan şak şakıyı gördüm. Diyor evladım diyor ben 40 senedir görüyorum öyle diyor. 40 senedir diyor benim ben hoş. Ben de geçtim o yollardan demek istiyor. 40 senedir görüyorum. ama başka kapı mı var diyor. Ben kime gideceğim de beni sahit yapacak? Kime yollaracağım da beni sahit yapacak? Biz ibadet için yaratıldı. Kulluğumuzu yapacağız evlat. Sen o işlere kafanı takma diyor. Ondan sonra o viridin tabii zuhuratlarında bakır. Saidler tarafına ismi geçirilmiş. Tabii sonunu Mevla bildiği için baştan da Said yazabilirdi. Hiç şakayı göstermeyebilir. Son karar ezeli kararla aynıdır. Ama işte bu cilveler oluyor ki bize de bu dersler çıksın. İbretler çıksın. <gülüyor> evet hadis-i şeride buyuruyor. <gülüyor> Nefislerinizin hesaba çekin. Allah'ın melekleri tarafından siz hesaba çekilmeden önce ince bir hesap var hesabınızı doğru yapın ne demek nefsinizi hesaba çekin e şu demek hesaba çektin kar zarar çıktı zarar fazla çıktı ne yapmak lazım hesaba çekin ne demek yani hesabı yapın bırakın öyle mi hesap niye yapıyor bu kadar şirketler Karda mı hiç zararda Zarardaysa dükkanı kapatacak daha. Yoksa evi de gidecek iflas ettirmiş. Dükkan zararı devam ederse evde gider. gider. Zarar eden dükkan çalıştırılmaz kardeşim. Hesabınızı yapın şu ve Kara zarara bakarsın. O zaman ne yapman lazım? Zarar fazlaysa kara geçirmenin kara artırmanın yollarına bakacaksın. Kara artıracaksın. Ya zararı nasıl yok ederim? Bunların çarelerine bakacaksın. Hadis-i Şerifler'de bu zikir ve dua ben hep yazıyorum ediyorum. E siz de diyorsun, ne kadar çok dua yazıyorsun. Ne kadar çok zikir E kardeşim vele Allah ekber. Her şeyden büyük ya. Hatta hadislerim de diyor cihada çıkamıyorsan korkaklıktan malı veremiyorsan cimrilikten fellüksir Allah. Yine demiyor ona hadi git cehenneme be ne biçim adamsın demiyor yine ona. Diye Allah'a çok zikret de bari oradan kurtarız. Zikir ve da Tabii ki zekat falan demiyoruz bu. Nafileleri konuşuyoruz ama onu da yapmıyorsun bedava dua yapmıyorsun bedava zikir yapmıyorsun dilin Allah'ın zikriyle ıslak değil öyle dualar öyle zikirler var yani günah yapmayı biliyorsun yahu tamam peygamber değilsin günaha düşüyorsun o günahın karşılığında bir iyilik yapsan da onu sildirsen onu düşünüyor musun? düşünmüyorsun bu nasıl bir ahiret imanıdır ya bu hesap yarın önüne gelecek. Bu kar zarar hesabı var burada da. Günahı yaptın madem, yaptın. Bir iyilik yap peşine onu sildirsin diyor. Ecedde la ilahe illallah hasenattan mıdır? Burada ehsenül hasenattır. Hasenelerin en güzeli. E bir la ilahe illallah söyle peşine. Ya şimdi ben yeni günah yaptım şimdi bir la ilahe Allah diyeceğim. Allah taadibe git işe sen de günah yapıp yapıp la ilahe illallah diyorsun. Demez öyle Rabbim. Yine la ilahe illallah desen sen de imamlar panazetleri buyuruyor, la ilahe illallah bir kuvvet gördüm diyor zuhrat yani manevi tarafında ya Allah söz vermiştir şirki affetmeyeceğini o yoksa diyor kelime-i tevhidin kuvveti bir adamın okuduğu bütün dünyanın günahını affettirecek kuvvet diyor ya ama diyor yani Mevlana'nın kararları var tabii ki kendi iman etmezsem ona tesiri yok ama kuvveti o kadar çok billahi Allah 4000 büyük günahı sildiriyor da okumuyorsun bu kadar sayfalarla dua yazıyoruz yatmadan, kalkmadan, şu şudur, budur. E niye yazıyoruz buna? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok bu hususu söyledi? E akşama kadar günah iş, Yani sevap karıştırdın gittin. E yattın. E üç kere istifar et. Hadis-i Şerif Fatihimizi. Estağfirullah aleyhi. El-Azîmellezîde rivayet olabilir. La ilahe illa vel hayyel gayyube ve tövbe ile. Ama manayı düşünerek tabii. Üç kere ya denizlerin köpüklerinden fazla da olsa yatarken af olur e bari bir muhasebe yani kapatıyorsun günlük gecelik bir amel kapatıyorsun defter kapatma şeyidir yatmak orada bir üst var yapamıyor musun Yap, yaptırmıyor şeytan hemen melekle şeytan üşüşür diyor hadis-i şerifte yatarken hemen melekle şeytan üşüşür diyor o diyor ihtimbi hayır o diyor ihtimbi şer o diyor hayırla bitir Dosyayı kapat, o diyor şerle bitir. Yani bazı kere var ya, kerpeten lazım ağzını açma, bir estağfurullah, yatıyorsun ya böyle. bir de mayhoşluk geliyor böyle, bir de biz zaten çok meşgul olup da yatıyoruz, erken yatmıyoruz ki, hiç. yatakta okunacak dolu fikir var. Biz öyle bir geliyoruz ki yatağa, hiçbirini okuyacak gücümüz kalmamış, gözümüz gitmiş. Yok maç seyret, yok film seyret, yok haberler, yok ya reklam var, yok açık oturum var, ne yapacaksın o gece de öldün gitti ne olacak sabah ne soracaklar sana dünkü açık oturumda ne karara bağlandı çözüm süreci ne oldu melekler senin o kefeni bir çözerler çözüm böyle kefeni bağlamıştı da ben seni bir çözerler seni böyle sana bir girerler tabii hadis şerifler var kamçılar var hepsi yazıyor ya sen yaksı yıkılma, şunu yapma, bunu yapma, sen niye çözüm süreci bilmemişsin? Oturmuş, açık oturup duruyor. sanki bir memleket meseleni o çözecek, desen ki siyasi bir şey yani, aktör. Ya kardeşim, kabirde ne lazım şimdi onları bir yap da, öleceksin gideceksin. Allah siyasi edebanlara hidayet versin, salah versin, takva versin, yardım etsin, muhabbet etsin, iyi niyetli olanları, biz duacıyız. Ama sen şimdi şey gibi sanki bakanlar kurulunda yarın senin görüşün sorulacakmış gibi inceleme ya bu işleri bırak Daha, namaz kaldı, zikir kaldı istiğfar kaldı, dualar kitabında bu kadar yapmadan evvel zivayet var. üçlü beşini yap hepsini yapamış Yok. Hepsini inceleyecek böyle. E şimdi bu kadar günah yapıp da istiğfar etmeden de yattığın zaman bu ne demektir? Bu şu demektir maliyeye yani tergisini kontrol etmeyenin Yılat hesabını kitabını kontrol etmeyenin Gelin bana ne yaparsanız yapın demektir yani. Öyle mi? Değil mi? E niye iflas ediyorlar işte? Hesabı kitabı doğru yapmadıklarından iflas ediyorlar. E, o zaman ahirete müfret çıkarsın. Yani ya Rabbi ben karıştırdım gittim işte. hafta istemiyorum. Yani isteyecek halim de kalmadı yani. Uykum geldi. Bu mu deneyecek yani? Ya Rabbi bari beni affet ben yap karışık işler yaptım yani. Bir özür dile ya, bir tevbe et nefislerinizi hesaba çekin e, zarardaysanız ya günah yazılmaması için bir şey var la ilahe illallah sabah akşam 10 kere hiç bırakmamak lazım ya. o gün ondan üstün amelle kimse ahirete gelemez diyor ya ne kadar güzel bir şey e, yapmıyorsun hemen namaz biter bitmez konuşuyorsun Tüla Kerem konuşmadan bozmadan yapacak. ya insan bunu yapmaz mı ya daha ne ameller şu zikri yapsa diyor o gün günah yazılmaz <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> la allah Hamd, ve la ilhamdül, la Allahü, Allahü, kuvvete, illâ kere okuyorsun Sabah akşam. İşte o günkü günahların karşılığı yani Yazılmaz gelmiş gün günahın gün, günahtır da karşılık yani bari bir karşılığın olsun diyor yani. Mizan'da bunlar karşı gelecek birbirine o günün dosyasında zarar ağır basmaz hesapta muhasebede zarar ağır basmaz bunu okuduğun için Ya bunu yap Tabii bunlar farzlardan sonraki mesele farzları yerine getirmeye de para etmez de. amma ve lakin hem yapma hem zikretme hem ibadet yapma hem amel-i salih işleme hem korkma hem üzülme nasıl iman bu ölüm var ahiret var nasıl iman bu nereye gidiyoruz Cık. bir dur demek lazım yani Nefsimizi bir hesaba çekelim. Yok yok, ahiret hesabında toparlayamayız. Amel yok orada bir daha. Ne getireceksin ne koyacaksın oraya? Bir hasene getiremezsin ya. Şimdi binlerce hasen Amel edeceğiz. Şimdi getiriyorsun buradan malı pazara, burada bir lira diyor. Gidiyorsun Üsküdar'da, iki lira ediyor. Efendim, gidersen İzmit'te 20 lira, 200 lira. Böyle artış olsa sen İzmit uzak der misin? He? Kars uzak der misin? bin lira nereye bin lira nereye bu mal bu Karşıda bin liraya derse gidiyoruz oraya ve zinu amalekum amellerinizi <gülüyor> tartın kavlen tüüzeniz Allah'ın melekleri sizi mizana koyarlar tartanlar amellerinize göre size muamele ederler itikadınız amel zaten itikadı olmayanın tartıda yeri yok çünkü imanı olmayanın amelinin sevabı yok İyilik de yapsak hayır yerine geçmiyor dünyada ona veriliyor bazı işte sağlık bilmem ne ahirete bir alacak kalmıyor dolayısıyla felan kuyumulum yevmel kıyamete vezna kafirlere kıyamet günü mizan terazi dikmeyeceğiz senin terazilik bir şey yok ki neyi tartacağım senin git müslümanlara terazi var müslümanlara da işte terazi neye göre mutabi racul ile kulüş şurubu't tavil yevmel kıyamet la yezil inde'llah cenah haba'u'ten Yemiş, içmiş, şişman, iri, yarı, omuzlar böyle Osmanlı. Adam böyle. Bakıyorsun böyle çarı düşecek. Kıyamet günü getirecekler diyor. Teraziye konacak Allah indinde sivrisineğin kanadı kadar değeri yok. Bir de bakacak, terazi bomboş. Boylan bostan değil. İşte bu amellerle. Önce siz o gün tartılmadan bugün amellerinizi tartasınız. Ve kal Ali Radiyallahu Teala Hazreti Ali Efendimiz buyurdular. Nan zanneden o bidönilcehdi kim zannediyorsa ki ibadette çok gayretli olmadan Allah'a kavuşacak cennete rızaya erişecek, fakat mütemlenin o kişi boş kuruntular içindedir. Gayretli ibadet lazım, gayretli, kuvvetli, yani ucundan kenarından tutarak değil yani. Kim zannediyorsa ki ibadete gayret etmeden varırım cennete ulaşırım boş temenni ediyor ve men zanne enneu bi bezlil cehbi yasilu? ama kim zannederse ki benim amellerim kuvvetli az uyuyorum az yiyorum az uçuyorum nafile oruçlar namazlar zikirler beş bin zikir tarikat falan, falan oho ben mutlaka yani zannederse ki ben gayret ediyorum gayretimi bezlederek cömertçe güç kuvvet sarfederek ulaşacağım fe ve müteannin o da nedir Efendim sıkıntıya düşer. Ne demek sıkıntıya düşer? Çok amelde zorlanır. Çok amelde zorlanır ama boşuna gider. Neden? Allah'ın fazlına güvenecek. Ameline güvenmeyecek. Ben çok amel ediyorum kesin varacağım cennete. Allah'ın razı Düşünen boşuna zahmet çeker. Çünkü ne diyeceksin? Ya Rabbi bu sana hiç layık değil. Rezillik yüzünün karası. Bunlar hiç senin huzuruna konmaz bile. Rıza, rahmetine sığındım Fazbu Keremine sığındım diyecek Yok amelde iyi gayret ettim Ben bu işte varım yani Hakkım var derim i̇şte o Yine bir adada ibadet eden meselesi Anlatıyorduk bu 500 senelik ibadet hadisini Hatırlarsınız eski sohbetlerden Bir gözünün bir günlük şükrünü bile Ödemedi 500 senelik ibadeti Ona göre Yani Rabbimizin nimetlerin Hiçbirini karşılamaz bu ibadetler Cennet karşılıksız kalır Dünyada verdiklerinin karşılığını bu ibadetler karşılamaz. Cennete ne götürecek? Karşılık ne getirecek? Onun için sade fazluluk kerem. Ve قال الحسن رحمه hasan Basri Hazretleri. Geçen derslerde dedim bunu ben kendimden. hasb efendi çok olurdu rahmetullah aleyh. cenneti bile <gülüyor> amel zenbun minez cennet istemek de günahlardan bir günahtır. Neden? E sen ne amel ettin de cennet istiyorsun? Ama Amelata dayanarak cennet istemek bu da rezilliktir, rüşvaylıktır. Ya Rabbi fazl-u keremine güvendim. Ve alimun bir alim buyurdu ki tabii o alimun dediğine göre artık anla sen onu. Efendim el hakikatı, hakikat nedir? Ama bu şey de burası böyle boş ama bu metin başka bir kitap Yeni basmışlar. Belki de yanlış yapmışlar. Ve yine Hasan dedi diyor. Hadimiye biz bakalım Şerf yapmış onun çünkü. Bu, bu bu lafız burada yanlış. Ve maale Hasan-ı yine bir sözü var. İlmun hakikati hakikat ilmi gerçek ilim nedir? Terkül muhazedi sevabil ameli, la terkül ameli. Mevlana'nın bizden istediği gerçek bilgi şuur ne olması lazım? Ameli bırakmak değil, amelin sevabını gözlemeyi bırakmak. Amele güvenmeyi ameli güvenmeyi bırakacaksın. Ameli bırakmayacaksın. Sonuna kadar her amel salim yapacaksın. Fakat oradan bir beklentiye girmeyeceksin. Yani bu bunu kazandırır. Bu ama hadis-i şeriflerde müjde var mı? Var. Biz size yazıyor muyuz? Yazıyoruz. Şimdi o zilletçede bir namaz var. Üf! Kuşlardan, tut nelerden, cennettek neler anlatıyor, neler? Ne müjdeler ne mükafatlar. E bu teşvik içindir teşvikdici odanı anlatır huriye anlatır şu her şeyi anlatır ayet hadiste var o teşvik ediyor seni ama sen ne yapacaksın, amele amele devam edeceksin ama amelden beklentiye girmeyi terk edeceksin Mevlan'ın rızasına Talip olacak bu bir fazla lla bir rahmet de bir ancak ferahlanacak bir şey varsa Allah'ın rahmeti bize ulaşacak bizi kurtaracak inşallah ve a Raulullahi sallallahu Te aleyhi sellem bu böyle eyyü velet bölüm bölüm bölüm. Şimdi ben Göya kaç bölüm okuruz diye hazırlandıydım ama sabah kadar oraları okuyamayız. Şimdi bu bölümü bitirelim. Bir hadis-i şerif kaldı. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem El-Keyyisü Akıl sahibi kimdir? Pehlivan yani. Men-dâne nefsev Efendim Nefsini hakır gören Efendim Nefsini alçak eden Nefsini yola getiren, nefsini hesaba çeken ve amilel ma'badel meud, ölümden sonrası için çalışandır. Mahşer için, sorat için, mizan için, hesap için, tabii ki en ilk durak mezar için. Daha da evvel Az Aleyhisselam'la karşılaşma anı için, evet imanı kurtarabilmek için çalışan akıllıdır. Ve ahmak bu Ahmak kimdir? Ahmak. Bir Türkçeleşmiş ahmak adam derler. Arapça kirebilir, yani aklı kıt. Efendi Hazretleri de kalkaleli ahmak derdi. Kalkaleli demek o ehmequ, o sonu kafı şey ederse, bazısı kalkaleli oluyor yani tam ahmak olduğu zaman. Hevel <gülüyor> o. ahmak kimdir? Men etmea nefsev hevaha, nefsini keyfinin peşine düşürmüş, canı ne istiyorsa. Han dediği yerde han yapıyor, hamam dediği hamam yapıyor. Şunu yiyeceğim dur, canım şunu istedi dur. Evet, onu alalım, bunu söyleyeyim, yav kardeşim biraz da bir canın istesin de biraz da bir şey alma e haram mı? Allah Allah, kardeşim tamam da biraz daha ahiret var ezebtum tayyivatikum fi hayatikum uddünya tamam kafirler hakkındadır ama Müslümanlar da şey Hz. Cabir bir kilo et almış <gülüyor> radıyallahu anh bir kilo mu işte, almış gidiyor, Hz. Ömer Efendimiz'e karşılaşıyor Hz. Ömer de ona dedi nereden? dedi kasaptan şey <gülüyor> Ne aldın dedi. Biraz et aldım. Sen dedi bu ayeti duymuyor musun? Lezzetlerinizi dünyada tükettiniz adamın yani. Bütün iştahı kaçtı ya. Bir küre et götürecek çoluk çocuktan yiyecek zavallı. Helal sabi. Ne yapsın? Ama Hazreti Ömer bu yani. Sen dedi bilmiyor musun dedi. <gülüyor> Halbuki ayet kafirlere söyleniyor. Ama sahabe onu bu kafirlere söyleniyor diye anlamıyor. Ya bana da denirse diye anlamlıyor. Yani buraya dikkat edelim. Kur'an şimdi kâfirler hakkındaki bütün anet. Niye Müslümanlara okuyorsun? Ya Müslümanlara okuyorsun derken bizim de son nefesimde ne olacağımız belli değil. Ama biraz hesaplı gitmek lazım. Lezzetlerinizi bitirdiniz denirse diyor sana niye bitiriyorsun lezzetini diyor. Hazreti Câbide kim bilir, Kaç ayda bir et yiyecek yani. Ha biz et yemeyelim mi? Yiyelim kardeşim biz bir şey demiyoruz. Ama haddimizi bilerek yiyelim. Besmelesini, hamdini, şükrünü ondan sonra aşırı gitmemek böyle israf. Normal bir şey, kuvvet vücuda olacak kadar tabii ki lazım. Kan için, vücut için, akıl için yani et. Sünnette de var yemek ama e, nefsin her istediği de yapılmayacak. E, diyor ki: "Maminkafı ve nehen nefsi Rabbisinin makamından yani huzurunda duracağından korkanlar, nefsini keyfinden nehyedenler Ne demek ne bu? E, tabii zina istediği yapmayacak. O zaten belli içki istediği içmeyecek o zaten belli ama burada biraz da ne giriyor fazla fuzuli mubahları da aşırı gitmemek lazım çünkü bunlar da iyi şey değil ha canın tam karpuz hemen al kavram, yap tamam da her istediğini de yapma şimdi karpuz istedi al tamam yanına kavun da muz da incir de koy e şimdi orada biraz bir iki daha da alma işte yani orada bir fren yapmayı da biraz bilmek lazım haramdan zaten koruyacaksın uzaklaştıracaksın ama o keyfi yani şeylerden de biraz fedakarlık yaparaktan ahireti düşünerek efendim, yoksa az dönemler benim diyor en iyi yemekleri yerdim en iyi elbiseleri giyerdim. Kisrayı devirdi ya. Ama ben ahirete bırakıyorum. Velakinni estebki tayibati zevklerimi ahirete tehdir ediyorum. Biz de yani o kadar yapmamız mümkün değildir ama biraz arkadaşlar biraz öyle bir durumdayız ki canımızın istediği anda hatta şöyle bir şey benim diyor canım diyor bunu çekebilir şimdiden alayım diyor çektiği zaman yerim diyor ya daha canım da çekmedi önceden de gitmeyle bilebileceğin ya. ya da senin canını çekerse tamam canı çekmedi böyle bir durumdayız yani herkes böyle bir sipariş attı gibi çalışıyor aaa şunu alayım şunu yapayım. biraz hesap hesap hesap ahiret hesap yeri ahmak kimdir hepşini keyfinin peşine düşürmüş ve temennaallahu mağfıra canı ne istiyorsa yapıyor ama bu tabii ki benim dediğim şey biraz ince manaya kaçıyor. Buradaki esas tabii verme manada namazı terk ediyor. E, efendim zina ediyor, belki içki içiyor, namaha bakıyor, günahlar yapıyor. Ondan sonra da Allah beni affeder nasıl olsa diye de bir temennide bulunuyor. İşte buna da kalkaleli ahmak deniliyor. Hadis-i şerifte eyyüelvelet diye, ilimle ilgili konulara girecek. Bir dahaki derste, nasıl bir şey inşallah, ilimle ilgili konulara giriyor. Efendim, hangi ilimleri tahsil ettin, niçin tahsil ettin, okuduklarını niye okuyorsun, dinlediklerini niye dinliyorsun, incelediklerini niye inceliyorsun, derdin ne, gayen ne, ihlasın var mı, ilim tahsilindeki mesele bunlara girecek inşallah. Koca Hüccetül İslam İmamı Gazali, radıyallahu teala anin. <gülüyor> bu ilimleri yuttu felsefeleri fizikleri bütün ilimleri yutmuş yutmuş yutmuş sonunda nereye döndü tasavvufa döndü diyor ki hiçbir şeyle boşluğumu dolduramadım tasavvuf zikir ibadete dönünce maksadım bu olduğunu anladım ve felsefecilerin helak olduklarını anladım diyor tehafutül felasefe diye de onların şaşkınlığına dair kitap da yazdı onlara reddiyeler yaptı onun için bizim üzerimizde ümmet üzerinde büyük bir hüccet niteliğinde kelimemiz rehberimiz İmam Gazali Hazretleri Rabbim kabrini nur eylesin amin. derecesini aleylesin yüksek makamlar ihsan eylesin amin ta gittik İran'a işte bulduk onun mezarı tarlanın ortasında çekmiş etmiş hiç böyle bir de şaşırtıyorlar, olan o yere gönderiyorlardı bizi biz kanmadık oraya bu Tehranet'ten gidenler varmıştı evvelce onlardan öğrendik dediler sakın oraya şams, şey etmeyin şaşırmayın. Medreseye gönderirler orası değil mezar. Mezar tarlanın ortasında göçmüş şiiler yapmıyor mezarı. Onun için siz de orayı arayın. Firdevsi var meşhur şair o Fars şeyi. Onun arkasında dediler gittik yollar tarlalar aradık maradık bulduk. Bir ufak bir yazı var ama böyle tamamen göçük böyle kabri şerifi Efendim kardeşi de herhalde orada Ahmet diyor. Kardeşi de büyük zattır Ahmet Gazali. Öyle yatıyorlar oradan mübarekler. Sonra çok dedik inşallah o kabir yapılsın edilsin ama Şii tabi bütün el-i ulemasının kabirleri kaybolması için uğraşıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. İmam, Rabbani, şey, İmam Gazali kabri kaybolsa ne olur? Yani. Ama bize rezillik olur tabi bu ümmete bu asırda ama ama işte ilimleri ortada, işte hakikatler, işte vaazları hala dillerde yazmış ilimleri istifade ediyoruz. Hep dualar ediyoruz ona elhamdülillah. Onun için İmam Gazali Hazretlerimizin de İmam Hadimi Hazretleri bu şerhten faydalanıyoruz. Haladır Efendim bağımız işte isimleri geçti. İşte ruhlarına bir fatiha şimdilik hediye edelim. A'ud-i billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin r-Rahimim. Maliku <Sessizlik> yevmidiyyâkün. Ne'abidu inyâkün. Nestehîn. İhtinassırât al-mustangîm as-sirâkulledîn en'amte aleyhim gayril maghbûbi aleyhim el-adda. Ya Rabbi cumbarek Cuma Gecesini ya Rabbi bu Fatiha'larımızı binlerce artık hep dinleyenler de okuyorlar. Kabirlerine ya Rabbi nurdan tabaklarla, İsa'l eyle ya Rabbi. Biz, biz sermayesiz adamlarız o kadar büyük zenginlere hediye gönderiyoruz. Bizim işimiz de ayıp ama onların da lütfuna, teveccühüne bizi mazhar ya Rabbi. Cumbarek gecede bize yönelsinler ya Rabbi. Himmet etsinler bize. Elimizden tuttur onları, sen aracı ya Rabbi. Amin Allah. Salli aleyhi ve Muhammedin. Ve aleyhi ve Evet. Yani hocalara, işte sakallılara, müslümanlara bir sevgi, bir itikat yapmak bile adamın imanı kurtattırır. Bu da çok önemli bir mesele yani. Çünkü bazıları hiç böyle yani. itikat etmiyor, muhabbet etmiyor, sevgi göstermiyor. Bu sevgisizlik de imansızlığa delal eder. Yani İslam nişanlarını sevmek benim şahsım için konuşmuyorum. İslam nişanlarını sevmek iyi ben öyle görüyorum iman alametidir. Bu zamanda amin. Bir ve yasin. Muhammed ben ağlıyım kimi şer müstahak mıdır benim kimi muhanna sallallahu taala aleyhi sallam ve intil müstahak mıdır bala bala hâl ve bala öylete illa billa ile alî amin allahumma nasıl gömen elçileri kelli Allahumma mahdiitana min qadaa fa j'al aakibata urashada Allahumma rabbana atina min karamatih rahaylana min amrina rashada Allahumma rabbana atina sallallahu ta'ala allahumma salli wa sallim salli salli salli. ala salli. muhammedin nabiyyn nabilin mabdiin al habib al ali Amin. Ya Rabbi ya Rabbi hepimize ya Rabbi düzgün hesaplar yapmayı nasıl beyle amellerimizi tatmayı nasıl beyle ölmeden hesabımızı düzeltmeyi nasıl beyle defterimizi düzeltmeyi nasıl beyle ölüm sarhoşluklarından muhafaza ile şuur kaybından ölürken muhafaza ile Allah'ım iman selametle ölmek nasıl böyle Amin. Amin. Amin Ya Rabbi es Salaamu alaikum ayyuha Nabiyyu rahmetullahi ve rakaatu. Yüz kere okusa diyor günde mesela hiç ölüm sancısı şiddeti zorluğu ve şuur kaybı yaşamaz. Günde 100 kere okusa yani yapmak lazım. O kadar mühim bir şey. Çokları buna devam ettiler. Secdede öldüler diyor kitapta gördüm. Secdede ölmüyor. Allah'ım bize de yarım. Secdede ölmek nasip böyle? Namazda ölmek nasip böyle? Abdestli ölmek nasip böyle? Allah'ım sonumuzu hayır eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Hüsnü katimeler nasip eyle. Ay. Amin Allah'ım. Dünya ahiret ne muratlarımız varsa bu cemaat Hayırlı ihsan Ne sıkıntımız, ne borcumuz, ne derdimiz, ne hastalığımız. Ne musibetimiz, ne fitnemiz varsa defa ile, rafa ile, Allah. izale ile gider ya Rabbi. Allah'ım İslam'ı rızamızın son nihayeti eyle ya Rabbi. Allah. Bu cemaatten ayırma, sohbetten ayırma. Efendim de Hazretlerimize bağışla. Ya çok hayırlı uzun ömürlerle başımıza eksik etme. Ya Rabbele Alemin. Mısır'a yardım eyle. Filistin'e yardım eyle. Suriye'ye yardım eyle. Kerkük'e yardım eyle. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Allah'ım yardım isteyen bütün ümmeti Muhammed'e. Medet eyle, imdad eyle. Ya Rabbele Alemin. Bize de yardım eyle. Allah'ım ya Rabbi. Ne hayırlı muratlarımız varsa. Kanser olan bir hanım kardeşte. E Meryem Hanım, kanser olanlar var. Hiçbirinden korkmayın, hiç ümidinizi kesmeyin. Allah'ın iyileştiremeyeceği bir hastalık yok Allah'ım. Acil şifalar efsane, dertlilere devalar ikram edin. Amin. Bu cemaate gelip ismini yazamayan, yazdıramayan, kalbinde niyet tutanların da o muradı üzere dualar ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Aminu sallallahu aleyhi Amin. ve sellem Muhammed. Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü ve... Bütün musibetlerimizin defografi niyetiyle mübarek cuma gecesinde Muhammed Mustafa Muza sallallahu aleyhi ve sellem kabr şerifinde mübarek kulaklarıyla duymak üzere arz olunmak üzere buyurun. Esselatu vesselamu alenka ya Resulallah Esselatu vesselamu alenka ya Habiballah Esselatu vesselam ya seyidele eveline ve l'akhirin Sübhane Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yasifun Esselamu Aleyl Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Elhamdülillahi Rabbil İlahi Rab'in Ruhi'nin Nebi Muhammed sallallahu teala ve aleyhi ve salamın şahına İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne oradan görüştük. Torunlarıyla şimdi yukarı ben de selamları var. Oradan dualar istedik. Bütün inşallah Allah'ım teveccühlerin üzerimizde daim eyle. Amin. <Gülüyor> İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin, İmam-ı Gazetlerimizin İsmet Garibullah Büyükşehir Efendimizin Şeyhülislam İsmail Efendi ve civarındakilerin ve bütün geçmişlerimizden müminin imnat ner vasıl olmak üzere buyurun. El Fatiha.